Bugün 20 Kasım 2009 Cuma İman serisi derslerimizin 10. dersi Tevfik Allah'tan. En son dersimizde demiştik ki mukaddime bitti. İman mevzularını başa alıp tavsilatlı bir şekilde işleyeceğiz dedik. Ve dedik ki meşhur olan selef e, meşhur olan fırkalar arasında iman noktasında 6 görüş var. Bu 6 görüşü zikredeceğiz. Bunların görüşlerini nisbi olarak tafsillendireceğiz. <gülüyor> Ve bunun üzerinden mesele işleyeceğiz dedik inşallah. İlk görüş olarak selefin görüşü. Ehl-i sünnetin görüşünü zikrettik. Tabii ondan önce dedik ki altı görüşücü göreceğiz. Bu altı görüşün birincisi zaten selefin görüşüydü, onu zikrettik. İkinci görüş dedi ki eşarelerin görüşü, üçüncü görüş cehmiyelerin görüşü, dördüncü görüş keramiyelerin görüşü, beşinci görüş fukaha ul kufe dediğimiz yani veya mürjetül fukaha dediğimiz Mürciyelerin fukahaları ve bundan Ebu Hanife, Hamad bin Ebu Süleyman vesaire bunların ashabları kastediliyor, kufehli kastediliyor bundan. Altıncı olarak da, olarak da harici ve mutezilelerin görüşü dedik. İşte geçen Zeydiyeler, ders... Zeydiye'der. E, e, zey, yani meşhur olan dedik ya çok var. yani İmanda görüşü yok. Görüş çok... da söyledim de onun için söyledim. Yok. E, Zeydiye'yi sadece e, şey olarak yani öyle arız olarak zikrettik şey Zeydiye'yi. Yoksa Zeydiye'yi bu altı görüşün içinde zikretmedik. Yani. Tamam mı? Tamam. Dersi, geçen dersi dikkat edinler, orada görsün şunu. Yok, ben not aldım da onun hakkında da ki Onun hakkında söyledik yani. Onun hakkında ne dedik? dedi ki Ebu Hasan el-Eşari makalatında dedik. Zeydiye'lerden iki görüş zikreder. Ee, evet. Dedik ki... E, Mutezile'den altı görüş zikreder. Mürciye'den on iki görü zikreder vesaire Bunu arız olarak zikrettik ama... O altı görüş, meşhur altı görüşün içinde zikretmedik onu, tamam mı? Hı. O zaman diyoruz ki ah, Geçen hafta Yani geçen derste biz En son dersimizde Selefin görüşünü muhtasar olarak zikrettik Bugün de ikinci görüş olan işarelerin görüşü Tabi bu altı görüşü Biz e, bitirdikten sonra Ki bu bir, iki ders daha devam edecek bu görüşlerin Ne oldu? Ondan sonra meseleler derileriyle tasvirlandırılacak tasvirlendirilecek vesaire ama bu altı görüşü etmek lazım ki meselenin ilmi boyutunu yakalamış olun. Şimdi ikinci görüş eşarilerin görüşü. eşarilerin cumhuruna göre iman kalple tasdiktir. Eşarilerin cumhuruna göre iman kalple tasdiktir. Bunu cumhura kendilerinden bazı âlimlere nispet etmişlerdir. Yani eşarelerin görüşünün tasdik olduğuna dair kendi alimleri bunu nispet etmişlerdir. Buna tamam muhalefet de var yani. Tabi. Yani, e, bu zaten tavsillendireceği inşallah var tabi. Yani eşarelerin cumhuruna göre iman kalbiyle tasdiktir. Tamam mı? Bu cumhura kendilerinden bazı alimlerin nispet etmişlerdir bunu cumhura. Mesela el-İc'e baktığımızda Mevakıf'ta söyler bunu veya el-Beycuri'ye baktığımızda Şerhul Cevhere'de söyler ve diğerleri. Tamam mı? Tamam. İbn Teymiye de Fetava'sında bunu söyler. Hatta birçok Eşari imamı da kitaplarında bu görüşe destek verirler. Bu görüşe ne yaparlar? Destek verirler. Hı. Mesela el-Kadi Ebu Bekir İbnü't-Tayyib var. El-Baqillani meşhurdur. Yani eşaralarda El-Baqillani dediğin zaman akarsular durur. El-Baqillani bunu temhitte zikretmiştir. Yine Ebu Mealil Cüveyni irşadında. Sonra yine Eciye baktığımızda mevakıfında. Bunların hepsi eşaraların alimleri. Yine El-Baghdadi'ye baktığımızda usulü dinde. Yine Şemsuddin Es-Semerkand'e baktığımızda Es-Sahiful -e Yani her ne kadar işte bu Es-sahhaifül ilahi olsun, usulü din olsun, bunlar mütahır da olsa bunlar kim? Eşharilerin alimleri. Bunlar hepsini gelirler Hatta e, Türkiye'de en çok akidesi okutulan eşharilerden El-İmam Et-seftezani bunu makasıtta, şerhül da söyler bunu. Anladın mı? Yine baktığımızda bey Beycuri şerhinde söyler ve daha birçokları. Bunu zikrederler. Yine bunların alimleri dışında e, El-Kadi Abdülcebbar olsun, Mutezile alimlerinden. Şerh e, el usul el khamsa adlı eser var günümüze kadar ulaşmış. Orada söyler bunu, İbni Hazım Fisal'da söyler. Ebu Ya'la el hambeli El-İman'da ve başkaları birçok kişi. Yani bu, Ebu e, Eşharilerin bu görüşü mütevatir. Tamam mı? Hem kendi alimleri tarafından hem de e, onlara mukalefet eden. Fırkalar hakkında konuşan alimler tarafından da bu sabit, me'ruf, mustakir meşhur bir şey, tamam mı O zaman bunların cumhuruna göre iman tasdik. Tamam? Ancak şimdi eşariler iman tasdiktir derken bundan muratlarını, bundan kastetdik kastettiklerini kendi alimlerinden bir grup şerh ediyor. Yani bundan ne kastediyorlar? Bunlar iman tasdiktir derken bundan ne kastettiklerini bu lafızlarından muradın ne olduğunu bizzat alimlerinden bir grup şerh ediyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen daruri olarak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenleri zaruri olarak tasdik etmek. Yani el-ma'lumu mined dini darura dediğimiz yani dinde bilinmesi zaruri mecburi, zorunlu olan şeyleri tasdik etmektir diyorlar. Tamam mı? Yani böyle kendi Hatta diyorlar ki tafsilatlı olarak bilinen şeyleri tafsilatlı bir şekilde icmali, mücmel olanları ise mücmel olarak tasdik etmektir diyorlar. Yani el-ma'lûmû bir i bi mevzuları var. Dinde bilinmesi zaruri olan şeyleri. Resulullah'tan gelen. Bunları tasdik etmek. Bunlar da tafsilatlı şekilde gelen haberleri tafsilatlı bir şekilde alıp kabul edip tasdik etmek. Tamam ee, Mücmel olan olarak gelenleri ise mücmel olarak tasvik etmek. Mesela bunu kendi alimlerinden mesela Ebu Maalil Cüveyni veya El-İci veya El-Beycuri ve başkaları belirtirler. Bu tasdikten kasıtlarının bu olduğuna dair. Tamam. Şimdi bu imamların taklit ettikleri bu görüş. Yani bu, bu eşyaların, bu alimlerin taklit ettikleri bu görüş. Ebu Hasan el-Eş'ari. Kim bunların imamı? Ebu Hasan el-Eş'ari Eş'ari mezhebinin imamı. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin iki görüşünden en meşhur olan görüşüdür Tamam Bu Ebu Hasan el-Eş'ari'nin ikinci görüşünden en meşhur olan görüşüdür. El-Lumade belirttiği gibi. Ve kendi eshabından ve başkalarından birçok kişi bunu ona nispet etmişlerdir bizzat Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kendisine. Mesela Eş'arilerden olan e, Abdülkahir el-Baghdadi var. Abdül Kahir el-Baghdadi gibi. Sonra mesela yine İbni Hazım onların ashabından değil ama İbni Hazım Fisal'da bunu zikreder. Yine İbni Teymiye fetvasında ve başkaları da vesaire bunu belirtmişlerdir. Tamam. Ebu Hasan'ın Eş'arinin bu görüşünü. Bak şimdi ya. Ebu el Eş'arinin bu görüşü aslında bak bu ince ayrıntıları şimdi genel olarak kalıp olarak bildin ya bunu. Bundan sonraki gelecek olan ince ayrıntıları çok iyi yakalayıp anlayıp oketmen lazım. Tamam Meselenin aslında bu e, makalat noktasında lübbüdür ahi. Tamam Yani özüdür. A, e, asıl yakalması gereken noktalardır bunlar. Tamam Bu ince ayrıntılara, tafsilatlara dikkat et. Bak bundan sonrasına. Şimdi ahi. Ebu Hasenil Eşari'nin bu görüşü yani iman tasdikleri. Şimdi dedik ki bu eshabından mütevatir ve bunun İmam, İmam Ebu Hasan el-Eşari'ye nisbeti de e, açık ve net. Tamam? Bunda bir şey yok yani. Bunda bir tereddüt yok. tamam. Ancak ahi, Ebu Hasan el-Eşari'nin bu görüşü aslında Cem İbni Safvan-ı Tirmizi var ya evet, tamam. Ehl-i Sünnet'in icma'en sapık gördüğü bu insan. Evet. Bu aslında Ebu Hasan el-Eşari'nin bu görüşü aslında Cihm İbni Safvan'ın görüşüdür. Cem İbni yani Cem İbn Safvan el-Tirmizi aslında bu görüşü benimseyen olur. İbn Teymiye'nin de belirttiği gibi. Mesela İbn Teymiye fetavada olsun, en-nubuvatta olsun, hatta eee İbn Hasan Fisal'da hatta İbn Hasan Fisal'da Cem İbn Safvan ile Ebu Hasan el-Eş'arî'nin görüşünün tek bir görüş, yani bunun görüşünü tek bir görüş olarak zikrediyor. İbn Hasan Hazım Hazm rahimehullah'ın fihsalda Cehm İbn Safvan ile Ebu Hasan'ın Eşari'nin görüşlerini tek bir görüş olarak sayar. Şimdi İbn Hasan eee İbn makalatlar noktasında. Makalat'tan kastlarımız ne? Makalatlar adı altındaki kitaplar yani fırkalar, dinler ve görüşleri, tamam mı? Mesela geçmişte bazı alimler vardır, kitaplar yazmışlardır. İşte Şehristani mesela El Milal ve Nihal yazmıştır. E, İbn-i Hazm mesela Fisal'ı yazmıştır. E, Ebu Hasan'ın eş'ari makalatül islamiyyini yazmıştır. Bunların hepsi ne? Fırkalarla alakalı. Bir fırkanın görüşü nasıl belirtilir? Ya kendi kitaplarında kendileri görüşlerini zikrederler. Ya da makalat adı altında kitap yazan alimler, imamlar bunların görüşlerini bildirirler. Der ki şu fırka şuna inanır, bu fırka buna inanır. Böyle anlaşılır tamam mı? Fırkalar. Evet. Şimdi Ebu e, i̇bn Hazım Hazm Rahimullah, Makalatlar yani dinde fırkalar ve din hakkındaki bu kitabı Fisal. İlminin yani i̇bn Hazım'ın bu konudaki ilminin ne kadar geniş olduğu ümmetçe herkes tarafından kabul görmüş bir alim. İşte bu Ebu Hasan'il Eş'arin ile Cem İbn Safvan'ın, bak buraya iyi yakala Cem İbn Safvan'ın akidelerini imandaki akidelerini zikrederken tek bir görüş olarak zikreder. Yani net bir vurgu yapıyor İbni Hazım ikisinin gör görüşünün birbirinden olduğuna dair. Yani Ebu Hasan'ın Eşari'nin görüşünün aslının aslında Cehm İbni Bin Safvan'ın görüşünden olduğu. Bak bu ince ayrıntıları yakalarsan çünkü özellikle zaten bizim şu anda yaşadığımız ortam Matur'de Eşari'dir tamam mı? Evet. Ee, ve bunlar çok ince ayrıntılardır. Çünkü bak bazen... ...lazımül mezhepten dolayı bir mezhebin batılıyeti söz konusu olabilir. Yani ne manada bu? Şimdi düşünebiliyor musun? Yani koskoca bir e, toplumun dünyada yaşayan... ...kendilerini e, İslam'a nispet eden toplumun... ...bir akidesi var ve bu akidesini bir imama dayandırıyorlar... ...ve bu dayandırdıkları imamın asıl görüşü kime dayanıyor... Cehm İbni safvan ettirmizi gibi dalalet ehli birisine dayanıyor. Bunu İbni Teymiye rahim Allah zikreder. Hatta dediğimiz gibi İbni Hazım Fisal'da Cehm İbni Safvan ile Ebu hasan el Eşheri'nin görüşünün tek bir görüş olarak sayar. Tamam. Bak şimdi burada ince bir nokta var. Her ne kadar. Burayı iyice yakalamamız lazım çünkü şey olmamamız lazım. Ee, yani e, adaletsiz olmamamız lazım, adil olmamız lazım. Şurada ince bir nokta var. Her ne kadar Ebu Hasan el Eş'ari'nin iman hakkındaki bu görüşü aslında Ceh'in bin Safvan'dan gelmekteyse de ki bu çok açık yani Ceh'in bin Safvan'dan geldiği çok açık çünkü Cehm'e baktığımızda kendisinden önce Ebu el Eş'ari'den önce Cehm'e baktığımızda Ceh'in bin Safvan'a baktığımızda bu görüşü sabit. Ancak aralarında fark yok değil. Yani hiç fark yok değil. Tamam mı? Burayı deyince bilakis aralarında fark var. En önemli farklardan bir tanesi. Mesela Ebu Hasan el Eşhari kalp amellerini imanın müsemmasına dahil eder. Yani kalp amelleri imandandır der. İmandan sayar tamam. Yani burada selefle aynı görüşte kalp amelleri noktasında. Selefe muvafakat etmekte. Hatta bak daha üst seviye. Mürciyelerin cumhurunun mezhebinin görüşü nedir biliyor musunuz? Cumhurunun en mürciyelerin cumhurunun görüşü kalp amelleri İmandan. imandandır. İmanın müsemmasına dahildir. Maalesef zaten günümüzde insanlar bunların görüşlerini hep kulaktan duyma alıyorlar. Yani kimsenin doğru düzgün bildiği yok hep karma karışık bilirler, eksik bilirler. Farkına varmadan iftira atarlar bu fırkalara. Tamam bunlar bidat ehlidir ama bir topluluk kim duymamız bizi adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. Öyle ağızdan lafı e, nereye isabet edeceğini düşünmeden insanlar çıkarabilir. Bunlar o şeyler değil. Yani e, mesela toplumuzda söy, insanların söylediği, yani ehl-i sünneti nispet eden arkadaşların söylediği şeyler var. Mesela derler ki, e, mürciyeler ameli imandan saymaz ortada bırakır. Yani bunu sen bu şekilde ortada bıraktığın zaman bu nispen doğrudur ama eksiktir ve hatta meseleyi tavsiyeyle gittiğinde yanlıştır da. Neden? Çünkü ameli imandan saymıyor dediklerimiz zaman amelin içine, amel lafzının içine hem kalp amelleri girer hem de azalarla amel girer. Halbuki baktığımız zaman mürciyelerin azalarla ameli imandan saymaması diye bir şey söz konusu değil. Cehmi İbni Safvan hariç. Yani mürciyelerin cumhuru kalp amellerini ne yapar? İmandan sayar. O yüzden biz bunu levazım-ül mezheb olarak söylediğimizde tamam söyleyelim onlar ameli imandan saymıyor diye ama biz bunu bu şekilde ortaya attığımız zaman bunun e, ve mutlak olarak zikredip zaman zaman tavsiye gitmediğimiz zaman bu bunu bilmediğimizi gösterir ve hatta bundan daha öte bir şey var e, bir fırkanın söylemediğini nispet etmek olur. Bu da adaletsizlik olur. tamam? O yüzden diyoruz ki her ne kadar Ebu Hasan el-Eşhari'nin İman hakkındaki bu görüşü Cehm İbni Safvan'dan da olsa Cehme baktığımızda kendisinden bu görüş sabit zaten. Ancak aralarında fark hiç ama hiç yok değil. Bilakis aralarında fa bazı farklar var ve bu farkların en önemlerinden bir tanesi mesela Ebu Hasan el Eş'ari kalp amellerini imanın müstemmasına dahil eder, imandan seher. Yani burada selefle aynı görüşte kendisi. Tamam Hatta bu mürciyenin dedi ki cumhurunun görüşüdür, mezhebidir. Mürciyenin cumhurunun görüşü kalp amelleri imana dahildir. Tamam? O yüzden adil olmak lazım. Ancak Cehm İbni Safvan ise hani dedik ya Ebu Hasan'ın ile Cehm İbni Safvan arasındaki fark ne? Ebu Hasan'ın eşari kalp amellerini imandan sayar. Cehm İbni Safvan ise kalp amellerini imana dahil etmez, sokmaz. Mesela Fethullah'a baktığımızda i̇bn Teymiye bunu belirtir. O yüzden biz ne dedik? E, mürciyelerin cumhuru kalp amellerini imana sokar dedik değil mi? Ama bu kalbimizden ne çıkıyor demek ki hepsi sokmuyor. İşte bu sokmayanlar arasında Cehmi i̇bn Safvan var. Cehmi i̇bn Safvan bu konuda öyle aşırıya gitmiştir ki kalp amellerini dahi imanın müsemmasına nispen sokmamıştır. Tamam Hı -hı. Şimdi Ahi Abdullah. Burada, burada önemli olan maksat şu, bak burayı iyi yakala. Eşarilerin bu kavlinin aslı, yani burada asıl bizim maksadımız şu ve yakalamamız gereken şey şu. Burada önemli olan eşarilerin bu kavlinin aslı Cehm ibn Saffan'dan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek. Bizim maksadımız şu anda bu tamam mı? çünkü bu konudaki bazı cahil olanlar bunu selef imamlarının görüşleri e, selef imamlarının görüşü olarak zannediyorlar. Halbuki bu görüş selef'ten çok ama çok uzak akıyor. Hatta selef'ten Cehm'in bu kavlinin zemmedildiğine dair bak hatta selef'ten Cehm İbni Safvan'ın bu sözlerinin bu kavlinin zemmedildiğine dair icma-i olmuştur nakledilmiştir. Hatta İmam Ahmet olsun, sonra Vekî olsun ve başkaları olsun, Cihm'in sözlerini söyleyenlerin bu kavillerine küfür demişlerdir. Tamam. Biz İbn-i Teymiye fetavada zikreder bunları. İbn-i Teymiye Bu da işte Bu maksadı beyan ettik ya. Hani eşarelerin, görüşlerinin aslı kimden geliyor, Cihm'den geliyor. Bu mezhebin görüşünün batıl olduğunu ortaya koymak için yeter. Anladın? O yüzden diyorum bak. Bu ince ayrıntılara dikkat et. Yani elinden geldiğince bu kavilleri fıkh etmeye çalış. Aklında tutmaya çalış. Bunların kimin nerede söylediğini, hangi kaynakta bunu söylediğini, nasıl serdettiğini, ettiğini, tamam nasıl ben ikrar ettiğini. Bu şeyin eşarilerin cumhuruna göre kalple ile tasdikliyor abi. Ben... Evet. Kalbin tasdik ameliydi söylüyor mu Cumhur'u bunu? İşte diyorum ya bak. Burak o eşarilerin cumhuru, mürciyelerin. Yani eşariler zaten o noktada mürciyedir de. mürciye sen genel olarak bak. Cumhuru kalp amellerini imana dahil eder. Ebu Hasan el-Eşhari ve eshabı da dahil. Bu, tamam o yüzden biz dedik ki Ebu Hasan el-Eşhari. Ebu Hasan el-Eşhari. Ye eshabı tabi olmuştur ancak Ebu Hasan el-Eş'ari bu görüşünü kimden almıştır? Yani kimden almıştır demiyoruz. Aslında bu görüşün aslı Cihm İbni Safvan'dandır. Cihm Safvan'ın bidatıdır. Tamam. Aralarında fark hiç yok demiyoruz. Fark var. En önemli farklardan bir tanesi de nedir? Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kalp amellerine imana dahil etmesi, Cihm İbni Safvan'ın bunu yapmaması. Tamam o yüzden diyoruz burada maksat burada bizim asıl ulaşmaya çalıştığımız ve istediğimiz ve ortaya koymak koy, koyulmak koyma, koyulmasını gerekli gördüğümüz şey e eşarilerin bu kavlinin aslının cehmimî safvandan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek. Bu da onların bu mezhebinin bu mezhepteki bu görüşünün batıl olduğunu ortaya koymak için yeter. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun Vahiyye? Doğru. Yani düşün bir ümmet var. Kendileri dahi Cehm safana Safvan'a sapık diyor ama gel gör ki kendi akidelerinin bu noktadaki aslı Cehm'den gelmekte. Bak bu eşarilerle konuşurken ilzam etmede elinde bir malzemedir. Elinde bir silahtır. Tamam o yüzden bu ince ayrıntıları yakalamak lazım. Tamam mı Vahiyye? Sonra şimdi dahi. Ebu el Eşhari. Her ne kadar bak şimdi bu da ayrı bir nokta. Dikkat et. Ebu Hasan'il Eşhari her ne kadar Cehmin imandaki görüşüne yakın bir görüşte de demin belirttiğimiz gibi demin de belirttiğimiz gibi yani aynı görüşte olduğunu demin de belirttik. Ancak imandaki istisnanın bir bölümünde de Cehmin görüşüne muhalefet edip selefe muvafakat etmiştir. Hani biz ne dedik? Cehmin İbni Safvan şey Ebu Hasan el Eşari'nin görüşünün aslı cehemden geliyor. Ancak aralarında hiç fark yok değil. Bazı farklar var. En önemlilerinden bir tanesi ne dedik? Ebu Hasan el Eşari'nin kalp amellerini ne yapması? İmana <gülüyor> dahil etmesi ve farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el Eşari'nin imandaki istisnanın bazı noktalarında Cehmi ibn Safva'nın görüşüne muhalefet edip Selefe muvaffakat etmesidir. Yani biz geçmiş derslerde şimdi ne zikrettik? Biz geçmiş derslerde şunu zikretmiştik. Selef beş yerde istisna yapar. Beş noktada. Neydi bu? Birincisi kabul. Yani Selef inşallah der müminim. Yani ne kastedir? Kabul, kabul kısmını kastedir. Yani inşallah Allah katında imanım kabuldür. Bu yüzden inşallah der. İki, Kamil imana sahip olmaktan şey olmamaktan korktuğu için inşallah der. Çünkü imandan hem kamil iman kasteder bir insan benim e, inşallah e, dememesi mümkün mü? Kamil Hı. iman değil mi demesi lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü nef nefsi tesgiye etmemek için inşallah der. Neden? Çünkü iman lafzına kimi zaman Allah neyi sokuyor? Müminler odur ki Allah anıldığı zaman kalpleri üzenir, ürperir vesaire. nasıl böyle övgü hakkında özellikleriniz zikrediyor değil mi? E sen şimdi inşallah ben müminim değil deyip de ben kesin müminim desen e kendini sanki bu ayetin vasfı ile muvafakatlandırmış gibi oluyorsun bu da nefsi tezkiye olur değil mi? Üçüncü Hı. olarak bu şekilde selef e, inşallah derdi. Dördüncü olarak mesela im imanın aslını kastederek kesinlik ifade eden inşallahı söyleyerek istisna yaparlar değil mi? Bunu da zikretmiştik. 5. olarak da bunun olarak da demiştik ki bunlar inşallah derler. Çünkü mümin olarak ölüp ölmeyeceğini bilmediğinden. Yani inşallah müminim der yani kastlarına inşallah mümin olarak ölürüm manasında. Çünkü kişinin hayatının sonunda mürted olup olmaması ne garanti değil, değil, değil mi? İşte bu beşinci kısım olan var ya ahi, muvaffat dediğimiz yani iman üzerine ölmekteki istisna. İşte bu istisna noktasında Ebu Hasan el Eş'ari Cehmi ibn Safva'nın mezhebine muhalefet etmiş ve azhabının çoğu da cumhuru da kendisine muvaffakat etmiştir. Evet. Yani cumhur Eshabının cumhuru da yani Ebu Hasen'in Eşram'ın cumhuru da bu noktada imamlarına uymuşlardır. Yani bunlar bu imandaki istisna. Normalde mürciye ne yapmaz? İmanda istisna yapar mı? İmanda istisna yapmaz. Yapmaz. yapmaz. Mürciye mezhebinde e, imanda istisnalık yoktur. Eşareler mürciyelerin bir kısmıdır. Cehmiyeler mürciyelerin bir kısmıdır. E, Fukaha-ı Kufeler cehmiyenin bir kısmıdır vesaire. vs. E, şey, subhanallah. Eşariler mürciyenin bir kısmıdır. Cehmiyeler mürciyenin bir kısmıdır. Anlatabiliyor musun? Kufehli mürciyenin bir kısmıdır. Hepsi derece derecedir. Aralarında fark var. Hepsi bir ha, var. E, ama işte diyoruz ki, mesela bu farklardan bir tanesi de Ebû Hasan el-Eşharî'nin aslında istesnâ yapmamak yapmaması gerekiyorken ge gerekiyorken mürciy olduğu için muhalefet etmiştir burada cehmiyelere, diğer mürciy olan cehmiyelere muhalefet ederek. Beşinci kısımdaki istisnada istisna yapmışlardır. Yani eğer bunlar diyorlar ki eğer ölüm kastedilecekse, hani imanla ölmek kastedilecekse biz burada selefe uyarak inşallah müminiz deriz, inşallahı terk etmeyiz diyorlar. Halbuki mürciyenin mezhebinde inşallah dememek lazım. Çünkü iman, bunu anlatmıştık neden dememek lazım onların mezhebinde. Çünkü iman tek parçadır, düzlere bölünmez. İnşallah diye bir şey söz konusu olmaz tamam mı? İşte bu beşinci kısım olan istisnada selefe muvaffakat edip istisna yapmışlardır. Tamam mı bunlar? Ancak ileriki derslerde de inşallah belirteceğiz. Bu istisna bir konuda mı yapıyor abi yoksa beş konuda mı yapıyor? Yok sadece bu beşinci kısımda. Beşinci kısımda. Bu, yani bunlar e, hiçbir zaman istisna yapmazlar. Mezheplerinde istisna yok. Ancak bu beşinci kısımda yani beşinci kısım neydi selefin istisna yaptığı? Yani selef inşallah der bununla ne kasteder? İnşallah mümin ol, öleceğim. İşte onlar Hı. bu noktada inşallah Hı. derler. Yani istisna yaparlar. Diyorlar ki eğer burada imanlı ölmek kastedilecekse imanlı ölmeyi kastederek inşallah denilecekse biz burada size katılıyoruz. O noktada inşallah deriz diyorlar, tamam Yani burada da hani biz bunu neden belirtme ihtiyacı hissettik? Hani dedi ki Ebu Hasan el-Eşari akidesinin aslı Cehm İbn Safvan'dan gelmekte. Eğer bunu mutlak olarak böyle zikredip ortada bırakırsak bu onlara adal zulüm olur. Çünkü tam olarak bir muvafakiyet söz konusu değil ee, Ebu Hasan'ın Eşari'nin Cehmi İbni Safvan'ın görüşüne. Bir akis aralarında fark var. Bu farklardan bir tanesi kalp amellerini ki en önemlisidir bu kalp amellerini imana dahil etmesi. Diğer farklardan bir tanesi de Ebu Hasan'ın Eşari'nin ee, Cehmi İbni Safvan Et-Tirmizi'ye ettiği Diğer farklardan bir tanesi de Cehm ibn Safvan hiçbir yerde, hiçbir noktada istisnai caiz görmez, istisna yapmaz. Ebu Hasan el-Eş'ari de buna genel olarak muvafakat etmiştir. Ancak istisnanın bir cüzünde hariç o da muvafakat kısmı dediğimiz. Yani iman üzerine ölme kastedilirken söylenen istisna. Bir tek burada muvafakat etmiştir Ehl-i Sünnete. Muvafakat etmiştir Ebu Hasan el-Eş'ari. Cem İbni Safan Et-Tirmizi'ye muhalefet etmiştir. Anladık şimdi burayı. Olur. Ancak inşallah dediğimiz gibi ilerideki derslerde zikredeceğiz. Bu her ne kadar Ebu Hasan el-Eş'ari bu imanın istisnadaki beşinci kısmında selefe muvaffakat ettiyse de bu kendisinin tenakuzda olduğunu gösterir. Bu kendisinin tenakuzda olduğunu gösterir. Bu kendi mezhebinin kendi usulünle bir çelişkidir. Tamam mı? Bunu Hı. ama ileriki derslerde inşallah anlatacağız bunu tavsiyel olarak. Ahir şimdi işgal ne biliyor musun? Bak şimdi. Bu Hasan el-Eş'ari hadis ehlinin sonra selefin görüşlerine destekte çabası olduğu yani, yani destekte çabası olduğu bu Şüphesiz ne zaman mutezilelikten sonra? Şimdi burada bir işgal var. Yani nedir bu işgal? Şimdi bak şöyle toparlayacak ortaya. Şimdi Ebu Hasan el-Eş'ari mutezileydi değil mi? İlk dönemlerinde bu mutezileydi. Ali cubbai diye Basra mutezile alimlerinden çok meşhurdur. Ali el-Cubba'i. Bunun kendisinin üvey babasıdır. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin. Ebu Hasan el-Eş'ari onun evinde küçük yaşta o Üvey babasına talebi oldu ve ondan Mutezileliği öğrendi ve Mutezili oldu ve 40 sene boyunca mutezile olarak yaşadı. Ebu Hasan el 40 sene boyunca Mutezile mezhebini en güçlü şekilde savundu, Mutezile mezhebini aldı, benimsedi. Tamam? Sonra bu Mutezilelikten tövbe etti. Muhammed İbn Saîd İbn Kullab'ın eserleriyle ki Muhammed İbni Said İbni Kullab tam bir selef değildir. Ama mutezileye göre selefe çok daha yakındır. Bunlara mutekellimetü sıfatiyye denir. Bu Muhammed İbni Said İbni Kullab, Kullabiye dediğimiz, bunun kitaplarıyla, bunun eserleriyle karşılaşınca çok etkilendi ve mutezilelikten döndü. Ancak işgal olan ne biliyor musun ahi? Kendisi en az İbni Hazım kadar... Makalat ilmi hakkında alim olduğu halde, bak burası çok önemli, kendisi en az diyorum bak i̇bn Hazım kadar makalat iliminde yani fırkaları bilmede, e, dinlerin gö görüşlerini bilmede, İslam'daki fırkaların görüşlerini bilmede, en az i̇bn Hazım kadar alim olduğu halde Selef'in görüşünü tafsilatlı bir şekilde bilmiyordu ve Selef'i tam olarak anlayamadı. Mutezilelikten döndükten sonra dahi. Çünkü kendisi Muhammed İbni Sa'id İbni Kullab ile Mutezileliğin hatalı olduğunu anladı ki Muhammed İbni Sa'id İbni Kullab Tam bir selef dildi. Selefe isim sıfatların bir kısmında muvaffakat ediyordu. Bir kısmında mukalevet ediyordu. O yüzden Muhammed İbni Sa'id İbni Kullab ve onun etbaı Mutekellimetü sıfatiye diye isimlendirilir. Bunlar her ne kadar mutezileden çok çok daha iyiyse de Ehl-i Sünnet'e tam bir muvaffakiyet göstermemişlerdir. Bu, muaf bu işte Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın bu eserleriyle mutezilelikten döndüğü için Selefi tam iyi anlayamadı. Anlatabiliyor muyum ahi? Yani hadis ehlinin akide olarak görüşünü benimsedi, kabul etti ama anladığı kadarıyla Anlayabilip kabul etti. Anlayamadığı yerler vardı. Yani o yüzden diyoruz ki kendisi en az İbni Hazım kadar makalat ilmi sahibi olduğu halde Selef'in görüşünü tavsilatlı bir şekilde anlayamadı ve Selef'i tam olarak bil, bilemedi yani. Peki ne yazıyordu? Abi Bu kişinin tanıyordu? mesela neydi Selefi nasıl tanıyordu? E, şimdi onları anlatacağız. Selef'i e, mutekellimet-i sıfatiye mantığıyla ilk olarak anlıyordu. Mes e, mesela e, baktığımızda mesela örnek şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Muhammed İbni Sayyid İbni Kullab. isim sıfatlarda neydi? İsim sıfatlarda mesela Allah'ın zati sıfatlarını kabul ederdi. Mesela Muhammed İbni Sayyid İbni Kullab. Derdi ki Allah'ın eli vardır. Derdi ki Allah'ın gözü vardır. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Der, he, kabul ederdi. Ama derdi ki Allah'ın fiili sıfatlarını kabul etmezdi. Mesela Allah'ın gelmesi, inmesi. Yani Allah'ın Meşiyetine ve dilemesine bağlı olan sıfatları kabul etmezlerdi bunlar. Ebu Hasan'ın eşari bununla öğrenince her ne kadar haberi sıfatlardan pardon fiili sıfatlardan ileriki dönemlerinde bir kısmını alsa bile selef mezhebini tam tahkik edemedi bu noktada. Anladın mı şimdi burayı? Ya, o yüzden mesela bu kendisinin El-Mekalatü'l-İslamiyyin adlı bir kitabı var. Tamam eseri var. Yani fırkalarla alakalı imam olan kitaplar arasındadır bu. Tamam? Yani makalatul İslami'in dendiğinde bütün ümmet tarafından fırkaları en iyi şekilde, en güzel şekilde, en doğru şekilde anlatan kitaplar arasında yer alır. Kaynaktır. Bu eserine baktığımızda mesela e, Ebu Hasan el-Eşhari'nin bu açıkça zahir oluyor. Mesela kendisini görürsün böyle nasıl da mutezile mezhebini tafsilatlı bir şekilde anlatır orada. Görürsün bunu net bir şekilde. Çünkü neden? Hani dedim ya kendisi 40 sene boyunca mutezile olarak yaşadı. Onu görürsün bu maka el makalatul islamiyyin ki bu en son kitaplarındandır. El makalatul islamiyyin en son yazdığı kitaplar arasındadır. Yani tövbe ettikten sonraki yazdığı kitaplar arasındadır el makalatul islamiyyin. Görürsün ki makalatul islamiyyin de mutezile fırkasını anlatırken bütün fırkalardan bahseder. Sıra mutezile fırkasını anlatmaya gelince kendisi 40 sene Mu'tezili olarak yaşadığı için hatta mu'tezili alimlerinden olduğu için öyle bir anlatmıştır ki, tafsili anlatmıştır ki mu'tezile mezhebini en ince dakik, tafsili, dakiki noktalarını dahi adam anlatabilmiştir. En ilmi noktasını dahi mu'tezilelerin beyan etmiştir şu şu görüşlere sahip diye. En dakik noktalarından bahseder. Ama gel gör ki ehli hadisin görüşünü, selefin görüşünü zikrederken kısaca anlatır geçer. O yüzden kendisi ilmi olarak anlayamadı, tafsilatlı olarak anlayamadı. Yani belki bugün bir beş senelik akideyi doğru gün okuyan bir ilim talebesi bile onun selefi bildiğinden daha iyi anlayabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle şey yapamadı yani. Yani belki bu söylediğim belki biraz mübala olur. Yani burada da adaletsizlik yapmak istemiyorum 5 sene derken ama yani hal bir selef alimine göre... Çok alt derecedeydi Selef'i anlamadı. Anlatabiliyor muyum ahi? <gülüyor> Çünkü onun kelam ehlinden ilmi alması akı Selef'in kavlini tam olarak bilememekte çok tesirli olmuş. Tamam. Yani kelam ehlinden öğrenen yani bunların tam öğrendiği insanlar yani dönerken kitaplarını okuduğu Said Kullab vesaire tamam bunlar şeydi eee alim diler ve Selef'e yakındılar ama bunlarda bir noktada kelam olduğu için de tamam bunları Bunlarda bir noktada kelam olduğu için de Ebu Hasen'in Eşhari'yi bunlardan alırken Selef mezhebinin ne yaptı? Tam tahkik edemedi. Ahi bana bir müsaade et. Şurada bir şeye bakacağım. Geliyorum inşallah. Tamam mı? Tamam. Evet ahi devam ediyoruz inşallah. i̇nşallah. Şimdi bak genel olarak böyle anladıktan sonra daha sonra ne oldu? Bu görüş, bak bu görüşün fasitliği, bozukluğu ortaya çıkınca, bak bu ince ayrıntıyı da yakala, ortaya çıkınca ve bu görüşün aslının, yani bu görüşün aslının cehmin görüşünden geldiği anlaşılınca, Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kendi bazı ashabına bunların hepsi zahir olunca, çünkü Ebu Hasan el-Eş'ari'nin sonradan gelen ashabı ne oldu? Bunu anladılar. Yani bu görüşün fasitliği kendilerine zahir olunca bu ne oldu? Bu bazı eşariler seleften nakledilenlere dönmeye başladılar. Seleften gelen nakillerle iştigal etmeye başladılar iman hakkında. Bazıları da Cem, Cem İbni Safvan gibi olmaksızın ircanın bir kısmına meylettiler. Yani şimdi bunun ashabı var. Ebu Hasan Eşari'nin mezhebini benimsemiş Onların alimleri var sonradan gelen Ebu Hasen'in Eşrari'den sonra. Bunların bir kısmına bu görüşün fasitliği ortaya çıkıyor. Yani bu görüş hakikaten cehimin, Cehim'den gelme. Ve bu görüş fasit bir görüş. Bu bazı kişilere zahir olunca bunların bir kısmı seleften nakledilenlere, eser edilenlere döndüler. Onlarla baktılar, onları anlamaya çalıştılar. Bazıları da her ne kadar Cehim i̇bn Safvan gibi olmasa da ircanın başka bir kısmına ne yaptılar? Meylettiler. Yani aslında şey dememiz hoş olmaz. Yani orada yanlış söyledim. Hani cehim gibi olmasa da demeyeyim. cehemden çok daha uzak şu mürciyetil fukaha dediğimiz, tamam mı? Onlara meylettiler. Yani selefe en yakın olan mürciyeler, tamam mı? Ancak bak buradan sonrası da ha. Bu ümmetin ilk ayrılışı öyle cahiliyyeti sapma ondan başlayın ve mülcelikle başlayın o abi. Yok ondan önce haricilik var ümmetin. Evet, Ümmette ilk çıkan. Tabii ha, tabii daha sonra şimdi bak e, tabii daha sonra böyle de şimdi bak tedahülül akadi diye bir e, şey var. Ahi. Bu çok önemli. Tedahülül akadi yani fırkaların görüşlerinin birbirine artık girmesi. Hangi kim kimden almış kim kimden çıkan bu çok uzun bahis, ilim, tahkik, dikkat isteyen bir mevzu. Bak birazdan bazı mesela Türkiye'de yap, yap, hata eden bazı kardeşlerin mesela bu noktada bunu çok yanlış anladıkları bazı noktalara değineceğiz göreceksin. Yani tim kimden almış kim ne görüşü hep yarım yamalak eksik hatta yanlış biliniyor. Bunlar hoş değil. Anlatabiliyor musun? Ya bir toplum hakkında bildiğin adaletli şeyi söyleyeceksin ya sabredeceksin susacaksın yani. Tamam. O yüzden tabii ki de e, mürciyeliğin aslı Cehem İbni Safvan'dan geliyor. Ebu Hasen'in eşar eden değil Bunda şüphe var mı? Çünkü Cehmi ibn baktığı baktığın zaman kimden almış? Cahad ibn-i almış. Cahad ibn hem bu Ebu Hasan'ın Eşari'den çok daha önce. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi net, tamam. Aksi halde bu şey olur, zulüm olur yani Eşarilere bu noktada. Tamam. Ancak evet. ah, bak, burada ince bir ayrıntı daha var. Acayip ve tuhaf olan bir şey var. Subhanallah. Mutahhir eşarilerin bak mutahhir eşarilerin çoğunla Bu görüşün, selefin görüşü, eser ehlinin görüşü olmadığı zahir belli olduğu halde, yani eşarilerin müteahilleri var ya, bunların çoğuna şu zahir oluyor ahi. Bu görüş, yani bunların üzerinde bulunduğu, kendilerinin üzerinde bulunduğu iman hakkındaki bu görüşler, hani diyorlar ya bunlar iman tasdikten ibaret, evet. bu görüş, selefin, eser ehlinin, hadis ehlinin görüşü olmadığı, Kendilerine bir kısmına tabi zahir bir şekilde belli olduğu halde yine de bu görüşüne devam edenler oldu biliyor musun? Devam ettiler bunlar. Hatta aralarından bazıları insanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederken kitaplarında yani bu mutahhir eşarelerin bir kısmı bazıları insanların kendisini İslam'a nispet eden Müslümanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederlerken Selefin mezhebinin söz, amel ve niyet olduğunu belirttikleri halde bu görüşü almıyorlar bunlar. Hani evet. düşün ki birileri yani Selef döneminin Allah Resulü'nün övdüğü bu hayırlı dönem Selef ümmeti, mezheb var içinde bunun ilk dönem Selef, Hasan-ı Basriler, Mücahitler, Katariler, İbn Abbas'ın talebeleri, İbn Mesut'un eshabı. Bunların bu görüşte olduğunu bildiği halde bazı mutahhir eşariler... Buna rağmen kendi görüşlerinin üzerinde devam ettiler. Bak eğer bu ince yakala, ayrıntıları yakalarsan Şimdi bir kere bak Bu türlü malumatlar Çok önemli malumatlar. Çünkü bir Selefe muhalefet eden bir görüşün Fasitliğini beyan etme adına önemli bir e, Silahtır bunlar. Ve önemli noktalardır bunlar. Bunları ilim talebesinin, davetçi insanın, muhalifler önünde güçlü durabilmek, güçlü durmak isteyen talebelerin bunları fıkh edip, bunları yakalayıp bu ince ayrıntıları anlaması lazım. Yoksa her kafadan bir ses çıkarsa o onun görüşünü bilmiyor, o onun görüşünü bilmiyor, o onun imamına bir görüş nispet ediyor, o onun imamına bir görüş nispet ediyor. Halbuki ne onun imamı söylemiş, ne onun imamı söylemiş. Meseleler karma karışık oluyor. O diyor senin imamın kitabında bu var, o diyor yok. O diyor onun görüşü bu o diyor. Hayır. Meseleler karma karışık oluyor. Yanıtabiliyor muyum? Yani bugün her ne kadar Eşarilerin dünyada ben Eşariyim diyen insanların birçoğu kendi mezhebini bilmese de maalesef eli Sünnet'in diyen insanların da kendi mezhebinde eksiklikleri var. Nasıl nasıl kalksın başka mezhebi doğru düzgün bilsin ki? Öncelikle kişi kendi akidesini hiçbir zaman öğrenmeyi terk etmeyecek. Ben işte bitirdim artık fırkalara geçeyim demeyecek. Ancak sağlam bir temel alma, almaya çalışacak. Ne zaman ki sağlam bir temel aldı ve alıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki fırkaların, muhalefetlerin görüşünü öğrenecek. Bunlara reddiye verme adına, Ehli Sünnet'in görüşünü bunlara karşı getirdiği şüphelere karşı savunma adına bunların hepsini yakalayıp öğrenmesi, fark etmesi, bilmesi gerekir. Şimdi baktığın zaman sahabeler döneminde muhalifle işgal etme diye bir şey söz konusu değildi. Ama bak ne zamanki hariciler çıktı bazı naslarla istihdar ettiler. Ali radıyallahu anh ihtiyaç duydu gitti i̇bn Abbas'ı onlarla münazar etmeye yolladı. Ve ne zamanki selef döneminde ve ondan sonra bidatlar çıkmaya başladı. Bidat elini çıkmaya başladı. Hemen selef alimlerimiz kitaplar telif etmeye başladılar. Selefi nakidesini belirten nastarı toplamaya başladılar. İbni Huzeyme tuttu mesela kitab tevhidi yazdı. Cehmiyelere reddiye olsun diye. İbni Huzeyme diyoruz ne demek? Da, alim, allame. İbnü Mende tuttu bir şey yazdı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Vesaire vesaire. Sonradan İbni Tehmiyeler geldi vesaire. Hayatı boyunca mücadele ettiler, savaştılar. Bunların görüşlerini bildiler, fıkhettiler. Ve onların görüşlerine nakdi yaptılar, ardi yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Ee, onların görüşlerinin fasitliğini, batıllığını ama bunların hepsi neyle olur? Kendi akideyini fıkhetmekle ve onların tenakuzlarını ortaya çıkarmakla, onların görüşlerini bilip istilallerini çürütmekle vesaire. Bunların hepsi uzun ilim, tefekkür, bahis isteyen, sabır isteyen, ezber isteyen mevzular. Anlatabiliyor muyum? Ahi? O yüzden bunları inşallah yakalamaya çalış, fıkhetmeye çalış. Tamam mı? Şimdi bak, Şimdi, acayip ve tuhaf olan bir şey var dedik. Müteahhir eşarilerin çoğuna göre bu görüş, selefin görüşü olmadığı halde, yani kendi bu görüşlerinin selefin görüşü olmadığı halde, bunu bildikleri halde bu görüşlerini ne yaptılar? Terk hoş. etmediler. Bu görüşlerini sürdürmeye Doğru. devam ettiler. Mesela mevakıfın sahibi el-eyci der ki ahi insanların görüşlerini şimdi bu kendisi zikre ediyor. Tamam mı? Zikre ediyor. Sonra diyor ki iman bizim katımızda tasdiktir. Şimdi eyci mutahhir eşailerdendir. Tamam mı? tarafından imam alim kabul edilir. Mevakıf eserinin sahibidir. Der ki kendisi mesela insanların kabile ehlinin görüşlerini, iman hakkındaki görüşlerini kadar sonra der ki bu. Bizim katımızda iman tasdikten ibarettir. Tasdiktir. Diyor ki selef ve eser ashabına göre ise üç şeyden oluşur. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalar amel. El cevherede, şerhul cevherede bunu söyler. Beycuriye bak. Görürsün orada. Bak görüyorsun yani bu, şimdi bu can alıcı ince noktaları yakaldığın zaman bu onların mezhebinin Fasitliği için, batıllığı için yeter oluyor. Çünkü bugün diğerleri eşarilerden büyük bir kısmı ne diyorlar? Evet biz sahabe gibi, tabi'in gibi aslı inanan biziz. Bunu iddia eden insanlar da var. Yok değil. Ama bak kendi mezheplerinden bu itiraflar var. Kitaplarında, imamları tarafında tamam mı? Yine aynı şekilde mesela e, es sahâiful ilahiye'ye baktığımızda mesela e, sahafül ilahiyenin sahibi Semerkandi. Buna baktığımızda diyor ki orada önce işte kendi görüşlerinin muhakkek ehli görüşü olduğunu zikrediyor. Yani hani bu e, iman tasdikten ibarettir diyor ya bu. İşte bu görüşlerinin muhakkek ehlinin görüşü olduğunu zikrediyor. Diyor ki muhakkek ehlinin görüşü, tahkik ehlinin görüşü evet budur. İman tasdiktir diyor. Bunu iddia ediyor yani. Bunu iddia ettikten sonra diyor ki seleften nakledil Dilen ise odur ki iman kalbiyle tasdik, dille ekrar, azalarla ameldir diyor. Ama kendi görüşünü ne yapıyor? Tahkik ehlinin görüşü olarak nispediyor. Görüyor musun? Yani evet. selefin selef'in görüşünü, o olduğunu bildiği halde hayırlı dönemlerin, tabi'in, tabi'in onların görüşlerinin bu olduğunu bildiği halde dönmüyor. Peki abi bunların muhalefet ettiği seleften gene aldığı şahıs tabi'in var mı abi? Bu Şimdi e, ahi Zaten bunlar tavsiyeli işlendiği zaman Bunlar işlenecek de Ancak şöyle kısaca verim hani ders şey olmaması adına Seleften Selefte ic, e, iman noktasında icma var Tamam evet, evet. Bu o kadar yeter He, Sen kimi getirirsin Seleften Selef alimi olup da Selef gibi düşünmeyen Hammad ibn Ebi getirirsin Ebu Hanife'yi getirirsin <gülüyor> Onları bile getirsen Kufehli evet. Onları bile getirsen mürce mürceetül dediğimiz. Onları bile getirsen onlar işaretlerle aynı görüşte değil ki. Evet. Anladın? Mı? Aralarında fark var. 2 Şöyle bir işgal gelir ki bunu ileriki derslerde bu işgaleni net bir şekilde anlatacağız. Sorun değil bu da. Şöyle bir işgal gelir. Es-Selef'te icma vardı. ama dedin ki Ebu Hanife ile Hammad bin Ebî Süleyman muhalif ediyor. Ya o zaman bunlar da seleftense icma yok demektir. Selef'te yok böyle bir şey yok. İcma var selefte. Neden? Çünkü icmayı doğru düzgün zaten e, insanlar anlayamadığı için bu ona işgal oluyor Türkiye ortamında. Burası sorun zaten. Hammadi bin Ebi Süleyman'dan önce icma, münakid olmuştu. Onlar sonra çıktı. Ne kaldı akı bunlar? Şas kaldı. Tamam mı? O yüzden icma var sebehte. Kısa olarak kısa olarak bu cevap yeter. İleride bunu daha tavsiye edeceğiz. Tamam mı? Burayı anla. Hatta yine bak akı. E, bunların e, El-Baghdadi mesela usulü dininde bunu hadis ehlinin cumhuruna nispet etmiştir biliyor musun? Amelin kalbiyle, tasdik, diliyle, yıkılar, azalarla amel olduğu. Ve başkaları da bunu bu, bunların alimlerinden nispet etmişlerdi selefe. Ama buna rağmen gel gör ki bulundukları e, yol üzerinde devam etmişlerdir. Anladın mı? Bunlar yani böylece selefe muhalefet ettiklerine dair ne olmuş oldu? Kendi nefisleri hakkında şahitlik etmiş oluyorlar. Anladın mı? Evet. Bu da onlara zaten tenakuz olarak, reddi olarak ne yeter. Aخي bu ayrıntıları bak sık, sık vurguluyorum yakala Allah için tamam? Yani biz Allah için istiyoruz. Müslüman kardeşlerimiz, Ehli Sünnet kardeşlerimiz basiret basiret üzere öğrensinler, mevzuları bilsinler. Tamam? Tamam, tamam? Bütün bunları anladıktan sonra bak Aخي her ne kadar Ebu Hasan el-Eş'ari el bu görüşünü yani Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşünü ashabı kabul etmiş ve desteklemişse de ve kendisinden meşhur olan da bu ise de yine de kendisinin ikinci bir görüşü kavli daha var Ebu Hasan el-Eş'ari'nin. Bak bu da işin tamamıyla şimdi ayrı bir boyutuna geçtik. Tamam mı? İkinci bir görüşü daha var. Zahir olan Allahu Alim, zahir olan da şu ki, bu, bu ikinci görüşü kendisinin iki görüş iki görüşünden sonuncusudur. Kendisinin eshabının büyükleri, yani eshabının büyükleri, şimdi esabı da aralarında bölüm bölüm, bunların esabı var, alimleri var, ama bir de büyük alimleri var. İşte bunların esaplarından bazı büyük alimleri bu ikinci görüşü ona nispet etmişlerdir. Mesela Baghdadî. Usul-i dinine bakarsan görürsün. İkinci görüşün ikinci görüşü nedir? Selefin söylediği lafız. İman nedir? Söz ve ameldir. Hmm. Biz o söz ve ameli e, e, anlatmıştık. Ne demiştik? Söz kalbin sözü hmm. değil mi? Hmm. Kalbin sözü. Kalbin sözünden kasıt ne? Tasdiki. Hmm. Dilin sözü. Şehadet. Değil mi? Kur'an hmm. okumak, zikir hmm. çekmek vesaire. Amel ise kalbin ameli ve azaların ameli. İşte bu imanın söz ve amel olduğu e, bunun neydir? Ebu Hasan'ın Eşhari'nin iki görüşünden Allahu Alem sonuncusu olan budur. Tamam. Çünkü dediğimiz gibi bak burası çok önemli. Bu ince ayrıntı yakala. Bunların büyük ashablarından olan yani ashabının büyüklerinden olan Bagdadi usulü dinde bunu söyler. Bakarsan görürsün orada. Tamam. Hatta İbni Teymiye de mesela bunu belirtir. Ebu Hasan el-Eş'arî'nin bazı ashabı onun bu görüşünü tercih etmişlerdir. İbn Teymiye bunu da belirtir. Yani Ebu Hasan el-Eş'arî'nin bazıları bu ikinci görüşünü e, şey yapmışlardır. Tercih etmişlerdir. Ne kadar ilginç, değil mi? Evet. Bu ikinci görüşünü ashabından alanlar da olmuş Ebu Hasan el-Eş'arî'nin iman söz ve ameldir. yani selefin o görüşü. Mesela bunu İbn Teymiye fetavada Şehristanî'nin şeyhi var. Ebu'l-Kasım el-Ensari diye. işte Ebu Kasım el-Ensari'nin Şerhul İrşad'da belirttiğini ve bunu bazı ashaba nispet ettiğini söyler mesela İbn-i Teymi'ye İşte bunlardan işte Ebu Bekir İbn-i var, Ebu Ali el var, Ebu'l-Abbas Kalanisi var vesaire. Bunlar Ebu Hasan'ın Eşari'nin eshabından olup Ebu Hasan'ın Eşari'nin bu ikinci görüşünü almışlardır. Gerçi ahi Bazıları da var ki bunu kabul eden bazı ashabları Hani dedik ya ikinci görüşü şimdi bunların hepsi talahul oluyor birbirine Ama e, ince tefekkür edilirse düşünülürse üzerinde durulursa e, Fıkh edilmeyecek veya karışık gelecek bir nokta yok Şimdi Ebu el Eşari'nin bu ikinci görüşünü dedik ya bazı asaba alıyor Ancak burada böyle bıraksak biraz eksik kalır Neden? Çünkü her ne kadar Ebu el Eşari'nin Selef görüşü olan bu ikinci görüşünü kendi eshaplarından bazıları almışsa da bir kısmı da yine bunu almış. Ama yani kendi görüşleri olduğunu, selefin görüşlerini kendileri için açığa vuruyorlar bunlar ama tevil ediyorlar. Çeşitli tevillerle tevil ediyorlar. Anladın mı? Ebu Asen'in bu görüşlerini alıyorlar ama tevil ederek alıyorlar. Bir kısmı da hayır normal alıyorlar Ebu Asen'in bu görüşünü tamam Mesela İbn-i Teymiye'nin İbn mesela nubuvatına baktığın zaman İbn-i Teymiye bunu belirtir. Nubuvat nedir? Tabi bu raci olan görüş. Tam kat'i değildir. İbn-i Teymiye'nin en son görüşüdür. Şey, e, en son kitabı nedir İbn-i Teymiye'nin? Yani aklıma geldiği için söylüyorum. Yoksa konumuzla alakası değil. Yok. Nubuvat kitabı i̇bn Teymiye'nin en son yazdığı kitaptır. Tamam Bilmiyorum. Bak Bak akıyor. Ebu Hasan el Eşarî'nin bu ikinci görüşünü bu ikinci görüşü hani dedi ki Ebu Hasan el Eşari'nin ikinci görüşü var. Bunu kendi büyük ashabları vesaire Ebu Hasan'a nisbet Ebu Hasan el Eşari'ye nisbet ederler. Ancak bak daha e, net ve bir üstünü söyleyeyim sana. Ebu Hasan el Eşari bu ikinci görüşüne makalatında net bir şekilde yer verir. Bunu makalatül İslami'inde kendi eserinde net bir şekilde iz izhar eder, bunu belirtir. Ehli sünnetin akide ile alakalı bazı görüşlerini zikrettikten sonra diyor ki, kendisi diyor ki, ehli sünnet imanın söz ve amel olduğunu, arttığını, eksildiğini ikrar ederler diyor. Son sonra da en sonunda ne diyor biliyor musun? Zikrettiğimizin diyor hepsini biz de söyleriz ve onu biz de alırız. Bunu makalatında söylüyor. Makalat ise Ebu Hasan el-Eş'ari'nin en son kitapları arasında yer alır. Kendisi orada net olarak hadis eshabının görüşüne döndüğünü söyler. Görüyor musun? Evet. Ahi özellikle bunları zikrettik ki yani özellikle bunları zikrettik ki bu görüşünün yani bu görüşünün aslının ne olduğu ortaya çıkmış olsun. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin asıl akidesinin ne olduğu bilinsin. Tamam. Özellikle kendisinin bak Mütaahhir olan birçok Ebu Hasan Hasanî eşlerin, Mütaahhir olan birçok esabı, imamları hakkında galata düşmüşlerdir. Birçok meselede, ters düşmüşlerdir birçok meselede. Mesela, mesela her kim Razi'nin el-Mutalibül Aliyesine olsun, yani kim o, yani bir insan tutsun Razi'nin el-Mutalibül Aliyesi olsun. El-erba'in fi usulü dini olsun. Ne bileyim yani. El-mebahisü'l-meşrikiye olsun. et tefsirül kebir olsun. Ve diğer eserleri olsun. Ve hatta yine Gazali'nin, Beycuri'nin ve diğer müteakhillerin zikrettikleri olsun. Yani her kim bunları düşünürse kendilerinin imamları olan Ebu hasan el Eşari'ye muhalifetleri kendisinin açık ve net bir şekilde ortaya çıkar, zahir olur. Kim bu söylediğim eserlere baksın bunları gitsin bizzat kendisi görsün. Net bir şekilde bu kendisini ortaya çıkar. Ha tabi bir insan şimdi bir avamdan çıkıp birisi direkt bakarsa anlamaz. Bunlar ilmi ağır e, kitaplar. Yanlış danlar, eksik Ama mesela temel aldıktan sonra akideyle vesaire gitsin baksın bunların hepsini görür. Tamam Tamam. Yani eğer eşariler samimi bir şekilde imamlarının görüşünü yani alacaklarsa en son yazdığı kitaplardan olan El-İbane'nin mukaddimesine baksınlar onlara yeter. İbane de Makalat-ı gibi Ebu Hasan el-Eşhari'nin yazdığı en son kitaplar arasındadır. Bu dahi kendilerinin tenakuzlarını gösterir. Tabi bu ilzam babından söylediklerimizdir. Yoksa e, zira uyulacak olan ancak nedir? Allah'ın kitabı ve sünnetidir. Hani bunlar ilzan babından biz diyoruz gidip e, İbane'nin mukaddimesine baksınlar. Tamam mı? Evet. Yani, çünkü asıl olan, asıl olan nedir? Uyulacak olan Allah'ın kitabı Resulün sünnetidir. Selefin fehmi üzere anlamak. Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetini ne yapmak? Selefin fehminin üzerine anlamak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden başkasının bütün sözlerinin yüzde yüz hak tır olduğu ne olmaz? iddia edilmez. Evet. Bilakis imam yani bak e, tabi yani bunlara girmesek de olur ama e, fayda babından iyidir. Yani diyoruz ya bunlar gitsinler el-ibaneye baksınlar bu eşariler mukaddimesine. Bu onlara tenakuz olarak yeter. İmamlarına nasıl mukaref ettiklerini gösterir. Ancak dedi ki bu ilzam babındandır. Yoksa aksi halde Hani akideyi öğrenmek isteyen Ebu Hasan el Eşari'nin ibanesine baksın manasında değil. Hani bunlar illa da Eşari'lik, imamlık diyorlarsa gitsinler baksınlar kendi imamlarına muhalefetini görsünler. İlzan babından söylediğimiz. Yoksa Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden başka kat'i olarak uygulayacak bir şey yoktur. Anlatabiliyor muyum? Hı. E, hatta bilakis çünkü Ebu Hasan el Eşari yani e, İmam Eşari, Ebu Hasan el Eşari ee, o döndüğünü belirttiği ibane kitabı var ya, ya evet. ki ya Makalet-ül de var İbane'de de var o kitabında zelleye düştüğü noktalar var bak her ne kadar selefe dönse bile zelleye düştüğün yerler dahi var selefe muhalefet ettiği meseleler var o İbane'de dahi o döndüğü kitapta da dahi her ne kadar seleb menheci için mezhebi için destek vermişse de o görüşe döndüğünü kabul etmişse de selef mezhebine yardım etmişse de Zelle'ye düştüğü, o kitapta dahi zelle'ye düştüğü noktalar var. O yüzden başta da belirttiğimiz gibi Selef mezhebine döndü ama tam Selef mezhebini kabul, e, şey e, anlayamadı. Allah'ın müsteğan, subhanallah, bazı kişiler, özellikle Türkiye ortamında yani bunlar insanlara rahatsızlık veriyor. Bunlar işte Selefin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Selefin teki selefi davetçilerin işini zorlaştırıyor insanlar. Sübhanallah. Acayip. Yani Allah Türk kişiler Türkiye'de Ebu Hasan el Eşari döndü. Tam bir selef oldu. Hepsi kulaktan duyma şeyler. Nereden çıkardınız bunu? Nereden şey yaptınız yani? Bunlar bilgisizce söylenen sözlerden ibaret. Sübhanallah. Tam selefe döndü. Böyle deyip ortaya bırakırsan olmaz ahi bu nasıl söz ya insanlara naklediyoruz bunları işte bu Hasen'in eşari kitabına döndüğü onun ibanesini okunun ibanesindeki gibi, gibi biz de kabul ediyoruz vesaire E, o ibanesinden o zelleye düştüğü noktaları selefe muhalefet ettiği noktaları çıkarıp adam önüne koyarsa ne olacak bir hem hem sonra sana sonra diyecek ki bak şimdi... senin selef olarak teski ettiğin adam gösterdiğin adamda selefe muhalefet var 2. Sen iftiracısın, 3. Sen yalancısın ve bir sürü şey çıkar ortaya. Yani insanlara naklediyoruz sonra yarın bir gün onun sözlerinden, selefe muhalefet olduğu görüşlerinden biri önüne getirir ve derse ee, hani bak ne olacak ya, olmaz bunlar. Hatırlıyor musun? Ebu Hasen'in eşleri alimdir. Dönmüştür. Allah kendisinden razı olsun selef hakidesini kabul etmiştir. Ama hayatında tahkik edememiştir ilmi noktada. Birçok eksiklikleri olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Zelle'ye düştüğü noktalar olmuştur kitaplarında. Ama genel olarak tamam, selefi görüşe sahip oldu, ehl-i sünnet görüşüne sahip oldu. O ehli sünnet midir dersek, evet ehli sünnettir. Ama bu mutlak üzere değildir. Bu sadece külli olarak söylenen bir manadır. Aksi halde meseleyi tafsile verdiğimizde Ebu Hasan el-Eşkari'nin selefe mukarebe ettiği, en son kitabında dahi selefe mukarebe ettiği, anlayamadığı, yanlış anladığı yerler var. O yüzden bunu mutlak olarak halkın önüne. Burada tavsiye gitmemiz lazım. Ne deriz? Görüş olarak kabul noktasında evet Selefe döndü kabul noktasında. Ha, ama işte İbane'ye bakın. Kitaplarına vesaire. Onu alın. Kitaplarında bakın tam Selefe akidesine. Ya bunlar hepsi eksiktir. Tam değildir. Hoş değildir. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren devam ederiz. Eşari'yi bu kadar anlattık. Ee, o altı görüşten İkincisi olarak ilk görüş görüşselefindi. Önümüzdeki derslere diğer bazı görüşlere e, devam edeceğiz. İşte bu altı görüşün söyledikleri bittikten sonra ondan sonra meseleyi, delillerini, münakaşları vesaire bunların hepsi işlenecek. Sabır lazım. İlim talebeliği kolay değil. Sabır lazım. Sabretmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Sıkılmamız lazım. Mevzular ağır gelebilir. Dikkat etmemiz lazım. Dua etmemiz lazım. Secdelerde dua etmemiz lazım. Rabbimize fıkıh ver diye. Özellikle sabah namazlarında dua etmemiz lazım. Samimi olmamız lazım. Allah için öğrenmemiz lazım. Rabbimiz bize kapı açacaktır, önümüzü açacaktır. Bunları fık edeceğiz inşallah. Amel etmemiz lazım. Amel ettiğimizi görürse Allah azze ve celle bizim inan biz birliktelerimizle amel edersek Allah azze ve celle bize bilmediklerimizi öğretecek. Öğretecek. Bunu birilerine işte diye verip üstün gelme adına değil de Allah'ın dinini hakim kılma adına, ehli sünnetin akidesini savunma adına ee, silahlı olduğu gibi kalemle kalemle olduğu gibi dille dille olduğu gibi vesaire bunlarla cihat etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Hı. Bu Allah'ın dini. O yüzden ilim talebelerinin yetişmesi lazım. Türkiye'de meseleleri ilim olarak fıkh edip muhaliflerin önünde duracak. Çünkü hakikaten insanlar bunu görmeyebiliyor. Bu normal. Çünkü herkes ilimle uğraşacak değil. Herkes muhalifleri takip edecek değil. Ama Baktığın zaman takip eden kardeşler var. Bakıyoruz ediyoruz. Hakikaten bir, bir tehlike var geliyor. Şu an. E tabi bunu konuşmak lazım. Bir tehlike var geliyor muhalifler tarafından. E, i̇şte burada insanı rahatsız eden, sıkan. Eğer kardeşler meseleleri tahkik edemezlerse, yarım yamalak bilirlerse, selefin fehmine müracaat etmezlerse ki en büyük hastalık bu. E, bu bazı tehlikeler var. İşte bir de tehlike şu an yetişiyor. Yurt dışında okuyorlar bunlar geliyorlar şu anda bazı ehl sünnete saldıran kitaplar tercüme ediliyor vesaire. bunların hepsi gelecek için zahiri tehlike arz eden şeylerdir o yüzden Allah ayaklarımızı sabit kılsın doğru. zaten hakkının önünde kimse duramaz ayak edenin önünde kimse duramaz bir şartla kişi samimi olarak öğrenecek ve öğrenirken de doğru bir usluple usulle selefin fehmiyle alimlerin dizinin dibinden ayrılmadan anlatabiliyor muyum alimlere değer vererek ancak öğrenilip anlar, birileri hakkında fetva verirken, ehli sünnet, e, alimlerimizin hakkında konuşurken vesaire, aceleci et, aceleci olmamak. Yani işte bu alim haricilerden, işte bu alim mürciyelerden, işte bu, bunların hepsi ilim talebesine yakışmayan şeyler. Bazı şeyler vardır ki şeye zahir olur bu ayrı. Ama bir ümmetin düşün ki geniş bir ümmetin kabul ettiği bazı kişiler var. Ha, o kim ki, bu kim ki? Bunlar hoş şeyler değil. O yüzden Allah bize ilim talebesinde edep nasip etsin. Olur olur, olur olur. Böyle olursa Rabbim muvaffak kılar inşallah. Evet. Önümüzdeki haftadan itibaren. Amin. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar giderse biliyorsun ilimde onların gitmesiyle kalkar. Alimler bizim başımızın tacı, biz onların elleri. Nasıl o zaman. Tabii, biz onların ellerini başlarını öperiz, Allah onlardan razı olsun. Her zaman onlara saygı gösteriz, onlara dua ederiz. Evet. Nasıl biliyorum O yüzden e, Allah onların yolundan bizi ayırmasın, Allah serifin menhecinden ayırmasın, ayaklarımız sabit olsun. Hazir Allahu alemu aleyhi ve sellem.